Sah Salah Allahu Ekber Allahu Ekber Salat, İslam'da ibadet eylemidir. Allah'a ve Resulullah'a iman edenlerin ifa etmeleri gereken ilk görev namazdır. Günlük beş vakit namaz rükünleri, kıyamda durma, rüküya gitme, alında yere secde ve teşebbüde oturmaktır. Namaz bizim bütün gün boyunca Allah'ı hatırlamamıza vesile olur. Onun kulu ve onun emirlerine boyun eğmeye ve tabi olmaya hazır olduğumuzu unutmamıza mani olur. Namaza durduğumuz zaman dünyayı geride bırakırız. Yaptığımız her işi terk ederiz ve onun azametini zikre başlarız. Allahu ekber. Allah en yücedir diyerek onu yüceltiriz. Namaz, Allah'la direkt muhataplık hali, onunla konuşma seansıdır. Resulullah buyurmuştur ki, kulun Allah'a en yakın olduğu an, başının secdede olduğu andır. Namaz vakitleri, güneşe ayarlıdır. Sabah namazı, fecir güneş doğmadan kılınır. Zuhur, öğle namazı, güneş tepedeyken, asr, ikindi, öğle sonrası vaktin yarısında, magrib, akşam, güneş batar batmaz ve işa, yatsı, karanlık iyice ilerleyince, gökteki kızıllıklar kaybolunca kılanır. İşte kılacağımız beş vakit namaz bunlardır ve tercihan, yani makbulü, cemaatle, camide, mescitte veyahut herhangi bir yerde birlikte kılınmasıdır. Tabii namazdan önce temiz ve arınmış olmak gerekir. Sonra omuz omuza ve Kabe'ye dönmüş olarak ve imama uyarak namazımızı kılarız. Kur'an okumak Özellikle de Fatiha suresi, Kur'an'ın ilk suresidir, namazın çok önemli bir parçasıdır. Fatiha ile biz Allah'a hamd ile onu <gülüyor> över ve ondan iyi ve kötü zamanımızda yardım dileriz. Namazla Allah'a yakın bulunur ve şerden uzaklaşırız. Namazlar günün tamamını kapsadığı için bir yanlış yapsak da ondan döner, Allah'tan bağışlanmayı dileyebiliriz. Tamamen terk bir Müslümanın işleyebileceği en büyük günahlardan biridir. O nedenle müminler olarak bizler namazları dosdoğru yani vaktinde kılmalıyız. Gündüzün iki tarafında sabah ve ikindi ve gecenin gündüze yakın saatlerinde akşam ve yatsı namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu namaz zikredenler için bir uyarıcıdır. And vah is for dhil, a shadow And ah is for ilm, the thing to know To make our knowledge grow in Islam